Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim, ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz, ıslık çalmak ne kadar doğru, bazı insanlar şeytanı çağırıyor demek anlamına geliyor. Doğru mudur? Cümlemizden Allah razı olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. İnsan, Fıtrat itibariyle böyledir. <gülüyor> Müziği sever. Eğer bu fıtrat itibariyle bu böyleyse, bir çocuğu bile uyuturken anneler onlara nini söyler. Ona mutlaka bir şey hatırlatıyor. Geldiği yerden ona bir şeyi hatırlatıyor. Onun için. Müzik insana bir şeyler hatırlatır. Islık çalmaksa doğal bir müziktir. Alet olmadan doğal bir müzik demektir. Bunun için şeytanı çağırıyor demek yok. Haramdır demek. evet Yanlıştır. Ama böyle her yerde olacak şey değildir. Yani biri dağın başında ıslık çalıyor farklıydır. Ama böyle İnsanların bulunduğu yerde, olmayacak yerde ıslık başka bir şeydir. Edebe aykırıdır. Evet, ıslık doğal müziktir. Efendim, Melike, Elif, Ela Nur kardeşler Malatya'dan, biz üç kız kardeşiz Malatya'dan, hocamızdan dua istiyoruz demişler efendim. Allah razı olsun kardeşlerimizden. Kardeşlerimize selam olsun. Allah onları da, kardeşlerimizi de, bizi de umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin inşallah. Allah bizi zatına layık, kul cool eylesin, abd eylesin, aşk eylesin inşallah. Allah razı olsun kardeşlerimizde. Efendim İskenderun'dan Mehmet Selami Karabulut, devlet küçük esnafa bankalar üzerinden faizsiz kredi veriyor faizini de devletin kurumu olan konsept karşılıyor. Bunu almakta bir sakınca var mı? Evet. Kardeşlerimiz böyle sorular soruyorlar. Önce bilmeleri gerekir ki devlet kendi vatandaşından fakir olanlara, ihtiyacı olanlara her türlü yardımı yapabilir. Her türlü desteği verebilir. Her türlü krediyi verebilir. Bu bazen ev kredisi olur, bazen taşıt kredisi olur. Veya başka bir kredi olur. Evet, onu devlet karşılıyor. Bu durumda devletten evet, alacağı her neyse o onu alıp kullanabilir. İşini görebilir. Dolayısıyla devlet zaten gerekeni yapar. Burada herhangi bir sorun olmaz. Yoksa böyle her şeyi böyle faize döküp Aranda, veren de aracı olan da şahit olan da deyip böyle karmaşık bir hüküm vermek yanlış bir şeydir. Alan farklı, veren farklıdır. Alan kredi alan yani mazlum konumundadır. Mecburdur. Bir de devlet eğer bu şekilde yardımcı oluyorsa, destek oluyorsa o devletin görevidir. Doğru yapıyor devlet. Vatandaşı mağdur olmasın diye. Ya da daha rahat geçimini sağlasın diye. Ya da emekliler soruyordu. Onlara promosyon veriyorlar diyorlardı. Doğru müdür diye. Evet devleti verdiği her şeyi devlet memuru olsun, çalışmış olanlar, emekliler onu alabilir. Orada herhangi bir sorun olmaz. Devlet ödüyor onu. Dolayısıyla herhangi bir sorun olmaz. Yani o soruyu da Konya'dan İsa'dan Aslan sormuştu. Evet. Emekleri bakalım. Aynı kefeye koymak doğru değildir. Azam mazlum eğer biri faizle ona para veriyorsa o da zarim konumundadır. Borç kardeşine borç vermesi gerekir. Ama bunu devlet yapıyorsa, faizini kendisi ödüyorsa devleti vatandaşına yardım ediyor. Yardım etmiş oluyor demektir. Ne kadar yardımcı olduysa o kadar. Evet. Efendim bir soru var. Türkçe Kur'an düz okunabilir mi? Allah razı olsun. Varlığınız daim olsun. Allah razı olsun. Türkçe Kur'an düz okunabilir mi? Asıl cüz okumak Türkçe okumakla olur. Yani anladığı dilde okumakla olur. O zaman onu okumuş olur, anlamış olur, anlamayana kadar onu okumuş olmuyor. Ne kadar anladıysa o kadar okumuş oldu, o kadar anlamış çünkü. Buna beraber okumak da yetmiyor. Okuduğuna iman etmek gerekiyor, okuduğunu ahlaka dönüştürmek gerekiyor, amele dönüştürmek gerekiyor. Yoksa sadece böyle okudum, sevap kazandım demek yetmez. Kur'an kit sevap kitabı değildir. Evet, okuyan sevap kazanıyor ama sevap kitabı değildir. Hayat kitabıdır. Anlamamız gerekir. Rabbimizin bize ne söylediğini ne söylemek istediğini anlamamız gerekir. Bunu anlayınca okumuş oluyoruz, o Kur'an olmuş olur. Anlaşılmayana kadar Kur'an olmuş olmuyor. Sadece okumak değil, biri eğer o musafi eline alsa, Kur'an diyoruz, onu eline alsa, bu Rabbimin kitabıdır, bu Rabbimin kelamıdır dese, ona böyle sarılsa, sevap kazanıyor mu? Elbette ki. Açsa, yüzüne baksa, hiç okuma bilmezse, sevap kazanıyor mu? Evet. Neden sevap kazanıyor? Gönlü Allah'a dönüyor çünkü. Gönül Allah'a dönünce aradaki perdeler kalkıyor, o Rabbine dönmüş. Bu Rabbim, Rabbimin keramidir. Dediği için o sevabı alıyor. Okuyunca, evet Rabbimiz kelimeleri böyle kullandığı deyip okuyor. O daha farklı bir sevap alır. Anlayınca bambaşka bir sevap alır. Anlayıp, iman edince, aklaka dönüşünce, amele dönüşünce, işte Allah'ın muradı gerçekleşmiş oldu. Asıl okuyan O'dur. Asıl O Hatim okumuş olur, eğer baştan sona okursa. Evet, sadece Arapçasını okumuyoruz, bir de Türkçe miarını okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, anlayabildiğimiz kadarıyla. Bir kısmını anlamayabiliriz. Anladıklarımızı anlayalım. Neyi anlayacağız eğer okursak? Önce Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizin konuşmasını anlayacağız. Konuşma şeklini, kullarına hitabını anlayacağız. Hitap şeklini anlayacağız, Allah'ın kendini tanıttığını anlayacağız, Rabbimizi tanıyacağız. Kendimizi anlayacağız, insanı anlayacağız. Allah'ın insan üzerindeki muradını anlayacağız. Peygamberleri, peygamberlerin imanını anlayacağız, Allah'a teslimiyetlerini, Allah için her şeyini feda edip kurban ettiklerini anlayacağız. Peygamberlerle beraber olanları anlayacağız. Peygamberlere karşı duranları anlayacağız. Yani hakkı anlayacağız, batılı anlayacağız, imanı anlayacağız, küfrü anlayacağız, güzelliği anlayacağız, çirkinliği anlayacağız. Cennete giden yolu anlayacağız, cehenneme giden yolu anlayacağız. Tek düşmanımız olan şeytani anlayacağız, iblisi anlayacağız. Ona tabi olanların halini anlayacağız. Tabi olanların hallerinin nasıl olduğunu anlayacağız. Mümini anlayacağız, münafakı anlayacağız. Dolayısıyla kendi Üzerimizden iman etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Yoksa münafık mıyız? Yoksa müşrik miyiz? Allah'a şirk koşuyor muyuz, koşmuyor muyuz? Rabbimizi tanımış mıyız, tanım, tanımamış mıyız? Onu anlarız. Onun için anlamak lazım. Rabbimiz anlaşılsın diye. Allah onun için sıkça ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah bu Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırmıştır. Anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Kolay, onu anlamak kolay. Her kul onu anlar. Anladığı kadarıyla anlar, anlamadığını anlamaya çalışır. Diğer alimlerimizden, tesirden öğrenmeye çalışır. Evet, meal okumak aynı zamanda hatim başkadır, bu bambaşka bir şeydir, bu bambaşka bir şey kazanır yani. Kur'an'ı okumak en fazla 10 günümüzü alır, onu öğrenmek. Yani yüzünden okumayı öğrenmek, en fazla on günümüzü alır. Hadi bir ay olsun, bir ayımızı ona harcayalım. Aynı şekilde mealini okurken, Arapçasını okurken, Allah ne dediği bunu anlamak da fazla değil. Üç beş ayda onu öğreniriz. Tabii ki herkesin öğrenme, anlama kabiliyeti bir değildir. Bazı insanlar. İstediği kadar okusun anlamayabilir. O da mearından okuması gerekir. Mesele Allah'ın muradının anlaşılmasıdır. Rabbimizin bize ne dediği anlaşımsa okumuş olur yani. Hep söylüyoruz. Önce özellikle Fatiha'yı iyice manasını öğrenmesi gerekir. Tefekkür etmesi gerekir. Öyle ki Kur'an'ı özetle anlamış olsun. Kur'an onun kitabı olmuş olsun. Ben Kur'an'ı özetle biliyorum. Desin, demiş olsun, geçen hafta söyledim. Allah nasip ederse Fatiha kitabı çıkıyor. Kardeşlerimiz, isteyenlere bunu ücretsiz göndersin der. Herkesin Fatiha'yı iyice anlaması gerekir, iyice öğrenmesi gerekir. Ayet ayet. Öyle ki Kur'an'ın bütününü Allah'ın muradını anlamış olsun. Sonra Kur'an'ı okuduğunda Fatiha'ya göre anlar. Elinde bir ölçü var çünkü bir iki ayet ya da bir ayet okuduğunda Allah böyle söyledi demez, Fatiha'nın ölçüsüne vuruyor çünkü. Özetle. Yani bütünü anlayınca parçayı anlamak kolaydır. Ama bütünü bilmeden anlamayınca parçayı ne kadar okursa okusun, onu bütünün yerine koyar ki zaten bütün sorun buradan çıktı. Bütün ihtilaflar buradan çıkıyor. Bütünü anlamadığımız için. Aynı zamanda Fatiha ismi üzerinde açan, Kur'an'ı açan Kur'an'ın kapısı. Kapıdan girmezsen içeri giremezsin. Fatiha'yı anlamazsan Kur'an'ı anlayamazsın. O bir derya. Deryalar mürekkep olsa, ağaçlar, kalem olsa yazmakla bitmez. Tefsir edilmez. Tefsiri bitmez. Bu durumda özetle anlaman lazım. Hem de onunla kulluk yapman lazım. Kulluk kitabidir ibadeti yaparken namazı kılarken onunla kılıyorsun. Kulluğunu onunla ortaya koyuyor. Onunla yaşaman gerekir. Fatiha'yla yaşaman gerekir. Fatiha olman gerekir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Erhan sormuştu zaten efendim size cevap olmuştur. Sadece Türkçe meal okumak hatim yerine geçer mi? Bir de demiş efendimizin ellerinden öperiz. Allah razı olsun ondan. Demiş. Allah kardeşimizden de razı olsun söyledim. O bambaşka bir hatim olur. O ötekinden daha büyük hatim olur. Anlayınca. Sadece şey, okumak değil, dinlemek de öyledir. Evet, okuma imkanımız olmayabilir ama böyle ayetler peş peşe okunurken onu anlarız. Tabii ki bir sefer değil. Yani okunurken beş sefer, on sefer dinlediğimizde artık gönlümüz ona açılır. Onun için diğer televizyonumuzda günde üç sefer bir cüz okunuyor. Bir Türkçe, bir Arapça, bir de hem Arapça hem Türkçe okunuyor. Evet. Arkadaşlar dinlesinler yani. Evet. Efendim ağırdan edip hayırlı yayınlar diler. Hocamın ellerinden öperim. Saygıdeğer hocama bir sorum olacaktı. Geçmiş yıllarda bilerek tutamadığım oruçlarım var. Ancak tövbe edip salih ameller işlemeye çalışıyorum. Bu oruç borcumu ne yapsam da Rabbimin merhametine mazhar olabilsem acaba? Allah'ım sizden, sizlerden razı olsun. Razı olsun inşallah demiş efendim. Allah razı olsun. Tövbe ettik. Allah'a döndüysek bu durumda yapmamız gereken şey Allah'ın emrettiği gibi yapmaktır. Ya orucu kaza etmemiz gerekir, kaza edemiyorsak, böyle bir gücü kendimizde bulamıyorsak, fitresini vermemiz gerekir. Yani bir kişiyi sabah akşam doyuracak kadar, şu anda 10 TL civarındadır galiba. Her bir gün için, yani her bir sene için, her bir Ramazan için yaklaşık 300 TL sadaka vermesi gerekir, infak etmesi gerekir. Buna da gücü yetmiyorsa ne demesi lazım? Onun Rahman ve Rahim olan bir Rabbi vardır. Affeden, mağfiret eden bir Rabbi vardır. Evet Ne demesi lazım? Ya Rabbi sen beni biliyorsun. Orucu tutmak istiyorum, gücüm yetmiyor. Fitresini vermek istiyorum, buna da gücüm yetmiyor. Bu durumda sen beni affet, sen beni mağfiret et. Ben sana sığınıyorum, sana döndüm. Daha önce ters tarafa dönmüştüm, bilmiyordum. Gücüm yetmedi ama şimdi sana döndüm. Yeterlidir bu. Ondan sonra onu gönlünden silmesi lazım. O eksiği, o bir eksik, o eksiği Rabbi ile arasına koymaması lazım. Evet, oruç insanı terbiye eder, kendisine hakim olma eğitimini yaptırır. Allah yeme içme diyor, o da Allah emrettiği için kendine hakim olur. Onun için oruç kendine hakim olma eğitimidir. Kendi kendine, nefsine, bedenine, arzularına, isteklerine hükmetme eğitimini yaptırıyor Allah. Bu hükmü yaptırırken bir de ona Kur'an'ı okutur. Kur'an'ın indiği aydır Ramazan ayı. Gönlünü Allah'ın vahyine açar. Allah'ın vahyi gönlüne insin diyedir. Nefsine hakim olunca gönlü Allah'a açılır. Nefis sustu orada çünkü. Nefsin sözü geçmiyor. Allah'ın sözü geçiyor. Allah'ın yeme, içme, emri o gönüle inince açılmıştır. Gönül açılmıştır. Ve nefis oraya perde olamıyor. Gücü yetmiyor çünkü. Evet. Efendim İstanbul'dan Yalçın Bayır <gülüyor> Evlendiğimizde resmi nikah kıydık, imam nikahı kıymadık bir sorun olur mu? Nikah nikahdır. İster resmi nikah olsun, ister imam nikahı olsun. Bütün mesele iki şahidin huzurunda nikahın kıyılmış olmasıdır. Bu resmi nikahı da olur, aynı zamanda bu imam nikahı da olur, değişmez. İkisi birbirinden farksızdır. Yoksa özel olarak imam nikahı diye bir şey yoktur. Kayseri'den Osman, mahkeme kararıyla boşanan bir kişi dinen de boşanmış sayılır mı? Evet. Mahkeme kararıyla biri boşandığında eğer eşler boşarmak istemiyorsa bu durumda mahkeme onları boşar. Mahkemenin böyle bir yetkisi vardır. Dolayısıyla mahkeme boşadığında boşanmış olurlar. Yani erkek seni boşamıyorum deyip Kadına bu zulmü yapamaz. Böyle bir hakka sahip değildir. Beraber yaşamıyorlar, eş olamıyorlar ama boşamıyorum. Niye? Ceza veriyorum. Ya da niye böyle kalsın? Böyle bir hakka sahip değildir. Allah zaten bunu böyle yapmayın dedi. Ya güzellikle beraber olursunuz, beraber yaşarsınız ya da güzellikle ayrılın. Aranızda iyiliği unutmayın, marufi unutmayın. Siz kardeşsiniz, siz mümin kardeşisiniz. Birbirinize zulmetmeyin. Hele bir de evlenmiş, birbiriniz için güzellik olmuşsanız, yani şimdi anlaşamadınız diye düşman mı oldunuz? Hayır. Kardeşliğiniz devam eder. Müminlik kardeşiniz devam ediyor. Onun için evet, mahkeme boşama hakkına sahiptir. Anlaşamıyorlarsa, mahkeme boşadığında boşanmış olurlar. Evet. Efendim, Alatin Avcı Amasya'dan eşimle sorunlarım var. 20 yıldır boşanmaktan dönüyoruz. Dedikodu çok yapıyor. Ona yapma diyorum ama dinlemiyor. Televizyonda onun fikrini taşımayan biri olunca beddua ediyor. Ona yapma diyorum ama dinlemiyor. Ne yapmam lazım? Eğer 20 yıldır beraber yaşıyorlarsa bunca zamandır böyle boşanma aşamasına gelip Tekrar devam ediyorlarsa olan olmuştur. Artık bundan sonra boşanmayı düşünmek doğru değildir. Tam tersine güzel yapmaya çalışalım olur. O da onun hatası olsun, o da onun yanlışı, o da onun günahı olsun. Bize düşen güzel yapmaktır. Bize düşen evimizdeki huzuru temin etmektir. Allah'ın rızasını kazanmak için birbirimize yardımcı olmaktır, destek olmaktır. Kızmakla bir şey olmaz. Hakkı söyleriz, doğruyu söyleriz. güzelliği söyleriz. Çok insan böyledir zaten. Kendi fikrinden, düşüncesinden olmayanları dinleyince onlara ters düşüyor. Manevi olarak bakmıyor çünkü. Allah'ın nazarı ve nazar etmiyor. Neden? Çünkü bilmiyor. Evet, böyle bir durumda Boşarmayı düşünmek ya da böyle hayatı kendimize zehir etmek doğru değildir. Allah her bir kulü huzura aldığında o tek başınadır. Onun için biz Allah'ın hesabını yapacağız. Huzura çıkmanın hesabını yapacağız. ne bizimle beraber olanı da hayır olmaya, güzellik olmaya çalışacağız. Dua edeceğiz inşallah. Efendim Çorum'dan bir izleyicimiz. Babam hiçbir şey yokken anneme karşı kabalaşıyor. Yani kızıyor. Bu durum karşısında annem de babam da sonra bu durumu bize iletiyor. İlettiği için günah olur mu? Babam da sürekli kahvehanelere takılıyor. Annem de ara sıra neden takılıyorsun diye söyleniyor. Bu durumda söylenmesinden dolayı bir sakıncası da var mı? Tartışıyorlar. Sonra anne Çocuklarıyla dertleşiyor. Dertleşmek başka bir şeydir. Gaya onu kötülemek değil, içini dökmektir, dertleşmektir. Arada bir kahveye gidiyorsa, o da neden böyle yapıyorsun diyorsa bu yanlıştır. Bu gereksizdir. Çünkü bu fayda vermiyor. Yani bir şey yapacaksan fayda versin. Yani gitme deyince, gitmiyor mu gidiyor. Bu durumda soru çıkarmaya gerek yok. Bize düşen, kardeşlerimize düşen ona karşı tavrini güzelleştirmektir. Kahveyi tercih etmek yerine evi tercih ettirmektir. Evi sevdirmektir. Yoksa niye gidiyorsun demekle evi sevdirmiş olmuyoruz. Tercih ettirmiş olmuyoruz. Tam tersine oraya doğru bir daha itmiş oluyoruz. diyoruz. Onun için böyle söylenmesi doğru değildir. Tam tersini yapması gerekir. Evi sevdirmesi gerekir. Yani geldiğinde çocuklar, hanımın hepsi beraber başına toplansa seni özledik dese iki üç sefer öyle yaparsa o ayağı kendiliğinden eve gelir. Evet, öyle yapmak kesinlikle yanlış değil. Ama çocuklarıyla dertleşmesinde herhangi bir sorun yoktur. Gaya onu kötüleyemek olmadıkça. Evet, onun da dertleşmeye ihtiyacı vardır. Belki bana yardım ederler diye yardıma ihtiyacı vardır. Efendim, Trabzon'dan Nebahat Çadırcı, Allah'a ulaşmak dileği var mı Kur'an-ı Kerim'de? Allah'a ulaşmak dileği var mı? Ayetleri böyle kendi kafamıza göre anlamaya çalışmıyoruz. Ya da birilerine kafasına göre anlamaya çalışmıyoruz. Allah ayetini, vahyini yapmıştır. Her ne söylediyse, neyi söylediğine bakıp anlamaya çalışmamız gerekir. Birilerine göre anlamak doğru değildir. Allah'a uğraşmak, yani işte Allah'a uğraşmayı diledik. Böyle bir şey yok yani. Allah'a uğraşmayı dilemekle bir şey kazanmış olmuyorsun. Elbette ki bu bir tercih önce. İman etmeyi dilemek gibi. Allah'a uğraşmanın bir yolu vardır. Allah ona ne diyorsa öyle söylemek gerekir. Mesela ne buyurdu ayet-i kerimede? De ki Rabbim silahat-ı üzeredir özeledir. Resulullah Efendimiz'e sen silahat-ı üzeresin. özelesin. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Evet, Allah uğraşmak dedi ya kardeşimiz. Evet, Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. O zaman Rabbine varan bir yol vardır. O silahat-ı Ve o Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur ona tabi olacaksın, onun yaptığını yapacaksın. Öyle bir cemaat içinde olman gerekir ki, Resulullah Efendimiz'i temsil eden, onun varisi, onunla beraber olanlar, sahabenin varisi. Evet, sirat-ı müstakimde onlarla beraber yürümen gerekir. Yani, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber, sirat-ı müstakimde yürüyüp, اِيَا كَنَ عَبْدُوا وَيَا كَنَ demen gerekir. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz diyebilecek bir gönüle sahip olmamız gerekir. Yolu yürürken yol aşk yoludur. Arşverişi Allah ile yapıyorsun. Ne burada ayet-i kerimede Ey iman edenler! Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Sırat-ı Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürürken Allah ile alışveriş aşk alışverişi yapıyorsun. Onun sevdiği gibi yapıyorsun, emrettiği gibi yapıyorsun. Kazanıyorsun. Aşkı, onun sevgisini kazanıyorsun. Kazanınca ne olur? Kazandıkça "Ya kenab-ı Düya, kenir sen" diyorsun. Seni istiyorum. Sana abdoluyoruz. Biz senin aşığınız. Ben bir, biz diyoruz. Kiminle? Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla. Tek başına o yolu yürüyemiyorsun. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Rabbine varanlar Allah'ın kendisine nimet verdiği kullardır. Onlarla beraber silah-ı müstakimde yürüyünce ona varıyorsun. Allah'a uğraşmayı dilemek demek Allah'ın kendisini kendisine nimet verdiği kullarla beraber olmayı kabul etmek demektir. Onlarla beraber yola çıkıp her şeyini Allah'a kurban etmek demektir. Kurban etmeyi dilemek demektir. İstemek demektir. Ben senin kurun, sana abd olmak istiyorum. Ya ken ya ken demek istiyorum. Dediyse, evet, diledi demektir. Ulaşmayı değil, vasıl olmayı diledi demektir. Yoksa sadece böyle diledi, bu dilekten bir şey çıkmaz. Bunun, bu bir niyet. Allah'a varan bir yola girip Allah'a varmayı dilemek. Evet, dileyen, Rabbine varan bir yol tutsun buyurdu ya. De ki Rabbim sünat-i müstakim dedi ya, ondan. Allah'ın emrini yerine getirmektir. Eğer böyle bir dilemek yoksa Rabbini bilmek, bulmak yoksa bu durumda Rabbini dileyememiş demektir. Rabbini isteyememiş demektir. İyi kenab dua, iyi kenestahin demeyi istememiş demektir. Evet. Benim riyasetin yalın vandan. Ben dokuz sene önce bir eşyamı kaybettim. Sonra dokuz sene sonra bulunduğu çalan kişi bana paramı iade etmek istiyor, bana helal et hakkını diyor. Sana iki kat fazla para vereyim diyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Bir de ahirette Yüce Allah'ımızı görebilecek miyiz? Evet. Paramızı kaybetmişiz. Bulan iki katını vereyim, vereyim diyor. Ne şekilde almış olursa olsun. O senin kardeşin. Eğer varsa imkanın helal onu. Parayı almadan böyle almışım vereyim diyen, iki katını vere, vereyim diyen. Allah'tan haşyet duyan, Rabbimin huzurunda mahcup olmayayım diyen birine böyle bir delikanlıya evet yapılması gereken şey nedir? Sen benim kardeşimsin. Sen Rabbinin hesabını yapan kardeşimsin. Varsa gücümüz helal ettim dememiz lazım. Yoksa iki katını da ne yalmışsa onu alıp elbette ki helal etmemiz gerekir. Yoksa gücü öyle helal etmemiz gerekir. Biz kardeşiz. Allah bizi huzurunda hesaplaşanlardan eylemesin. Ona dikkat etmek gerekiyor. Onun için söylüyoruz. Kimin Bizim kimde hakkımız varsa helal ediyoruz. Rabbimizin huzurunda hiç kimseyle karşı karşıya gelip, evet, hakkım var demek istemiyoruz. Hakkı olan bunu talep edebilir. Ama biz böyle bir şey söylemek söylemekten hayal ediyoruz. Allah'a sığınıyoruz böyle bir şeyden. Evet, ahirette Rabbimizi görebilecek miyiz? Elbette ki. Allah ayet kerimede öyle buyurur. O gün bir kısım yüzleri vardır, simsiyah kesilmiştir, toz dumandır. Yüzleri kapkara olmuştur, sıkıntıdan kapkara olmuştur. Cehennemi görmüşler, Rablerini kaybettiklerini görmüşlerdir. Biliyorlar artık. Bir kısım yüzleri vardır, parıl parıl parıldar. Rablerine nazar edecekler, Rablerine bakacaklar, Rablerinin cemalini müşahede edecekler. Allah söyledi. Aynı şekilde Allah'ın bir de tecellisi dünyada vardır. Allah'ın cemalinin tecellisi, isimlerinin, güzelliğinin tecellisi bir de dünyada vardır. Nereye tecelli ediyor? Gönüle. Yere yüye sığmam, mümin kurumun kalbine sığarım demesi budur. Evet, kutsi hadiste, Böyle buyurdu. Allah gönüle tecelli ediyor. Gönül Rahman'ın arşidir. Allah'ın evidir, tecelligahidir. Oraya tecelli ediyor. Gönül temizlenince, şirkten, küfürden, nifaktan, yanlıştan temizlenince ne olur? Ayna gibi olur. Allah'ın güzelliği, tecellisi oraya aks Evet, kul Rabbinin cemarını, tecellisini, cemarının tecellisini gönlünde gönderir. Bu eder buna şahit olur. Bu ahiretteki şahadet gibi değerlidir. Allah binde bir parçasını ona tattırır bilsin diye. Allah'ın onu kabul ettiğini, Allah'ın onu zatına seçtiğini bilsin diyedir. Bunu ona tattırıyor. Ona hitap eder. Öyle buyurdu ayet-i kerimede. Allah dilediğini zatına seçer. Allah kendisini dileyeni zatına seçer. Dilemiştir, Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber silat-ı müstakimde yürümüştür. De ki Rabbim silat-ı müstakim üzeredir, Rabbini bulmuştur. Evet. Rabbi O'nu muhatap almıştır. Hurum seni seviyorum demiştir. Hurum senden razı oldum demiştir. Evet, işi ahirete bırakmamak gerekir. Böyle olunca imam ilmel yakinden aynel liyakine çıkmış olur. Allah onu neye şahit kılarsa kılsın, eğer başka bir alemden şahit kıldıysa iman aynı lehine dönüştü, bunun bir de hakka mertebesi vardır. Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli etmesi vardır. Bu yol aşk yoludur, aşkı kazanma yoludur. Evet, aşka yolculuk, aşkla yolculuk, kazandığı o aşkla yolculuk yapması vardır. Aşk ona refref olur. Refref aşk demek zaten. Sonra Aşk gönlünde öyle bir tecelli eder ki Her zerresi aşk olur. Evet Aşkın sahibine yolculuk yapıyor. Dolayısıyla Allah Zatıyla sıfatıyla tecelli edince Saf Allah'ın güzelliği Nuri oluyor. Hazreti insan oluyor. Meleklerin secde ettiği varlık o varlık işte. O kıvama gelmeden ona Hazreti İnsan denmez. Ona Allah'ın yeryüzündeki halifesi denmez. Meleklerin secde ettiği varlık denmez. Allah'ın nasıl ki Resulullah Efendimiz'e levlake levlake lemme halaktu eflak buyurduğu, sen olmasaydın sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Hitabına mazhar olmaz. Allah bu hitabı her bir kula yapmıştır. Ruha yapmıştır. Nefreti ruha yapmıştır çünkü. Bu hitabı alır. Bu bir yolculuk bir anda gelir. Kura düşen, elinden geleni yapmasıdır. Yeter ki Allah yolunda olsun, Allah'ın hesabını yapsın. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan İsmail Yılboğa efendim sormuş, vefat etmiş evliyalarla nasıl görüşülebilir? Evet. Vefat etmiş evliyalarla nasıl görüşülebilir? Onlar vefat etmişler. Onlar ahitlerine vefa göstermişler. Vefat bu demek zaten. Ahdine vefa göstermek. Allah'ın davetine icabet etmiştir. Gerçek manada. Bir, kendi iradesiyle ahdine vefa edenler vardır. Bir de mecburiyetten huzura çıkanlar vardır. Mesele ölmeden evvel ölmektir. Ölmeden evvel ahdine vefa göstermektir. Allah'a verdiği sözü yerine getirmektir. Onlarla görüşemez. Böyle bir şey yok. Bu yanlış bir fikir, yanlış bir düşünce. Bize düşen, vefat etmiş olanlarla değil. Yaşayanlarla beraber olmaktır, yaşayanlarla görüşmektir. Onların yönü Allah'a dönük. O Allah'tan başka tarafa dönüp bakamaz. Herhangi bir şekilde bir mümin evet, evliyadan bir kısmını görebilir. Ama bu ona yardım edecek diye değildir. Gönül itibariyle ona yakın olduğu için o farklı bir tecelli. Aslında gördüğü evet başka bir Allah dostunun tecellisidir. Gönlü ona yakın olduğu için, onu sevdiği için ona öyle görünmüştür. Aralarında fark yoktur çünkü. İsmi üzerinde veli. Veliullah, Allah'ın velisi. Allah ona velidir. Veliyet karşılıklıdır. Dolayısıyla Allah o tecelliyi ona öyle gösteriyor. Yani sen doğru yapıyorsun, senin gönlün buna yakındır, bu harın buna benziyor diyedir. Yoksa böyle bir görüşme, böyle bir şey, evet, söz konusu olmaz. Bize düşen ölülülerle değil, dirilerle görüşmektir. İş dirilerindir. İş yaşayanlarındır. Peygamberler de buna dahildir. Onlar da kendi vazifelerini yapmışlar. İş onların varislerindir. Onlar müdahale etmez. Yaptırır. Evet, Resul Efendimiz için söylemiştim. Her bir ümmetiyle teke tek beraberdir. Neden? Allah'ını ruhul kudusla destekler de ondan. Ruhul kudus hakikati Muhammediyedir. Onun için her bir ümmetiyle teke tek, tek birebir beraberdir. Yakındır. Öyle ki, onun gönlündeki imanına göredir, teslimiyetine göredir, muhabbetine göredir. Ona tabiyetine göredir bu. Evet. Efendim, Samsun'dan Sevim Taş, eşim biraz rahatsız. Eşim için dua edebilir misiniz? Bir de ben engelliyim. Abdest alırken tam teşekkürlü abdest alamıyorum. Bir sorun teşkil eder mi? Bir de bazen namazlarımı unutuyorum. Bunun bir günahı var mı? Allah kardeşimize şifa versin, abdest alırken en hafif şekilde nasıl abdest alınıyorsa, kardeşimiz öyle alsın. Allah görüyor ve biliyor, onun mazereti vardır. Onun için gücünün yettiği kadarıyla evet ne kadar alabiliyorsa o kadar alması lazım ve bu yeterlidir, bu geçerlidir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir şeyi yüklemez. Bir sorumluluğu yüklemez. Sorumluluk gücümüz kadardır. Gücümüzün yettiği kadarıyladır. Gücümüz dolayısıyla neye yetiyorsa sorumluluğumuz o kadardır. Eğer böyle kardeşimiz hem engelli hem yapmaya çalışıyor. Yani ona bir ölçü koyamıyoruz, onun ölçüsünü bir tek Allah bilir. Yani sağlam olandan kaç kat daha fazla kazanıyor, onu bir tek Allah biliyor, o ölçüyü biz koyamıyoruz. Belki engel ne kadar fazlaysa, o, o engelleri aşıyor çünkü. Sevdiğini ispatlıyor, zorluğuna rağmen kulluğunu yapıyor. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bir mümin Allah için bir şey yaparken zorlanıyor. Ama bütün zorluğuna rağmen onu yapıyor. Kulluğunu yapıyor. Allah'a olan imanını, sevgisini ispatlıyor. Diyor Allah buyurur ki meleklere şu kuluma bak. Bakın şu kuluma bakın nasıl yapıyor. Bakın öyle. Tabiri caizse, caizse nasıl ki melekler kan döken, bir fesat çıkaran, birini mi harife kılıyorsun dediklerinde, sizin bilmediklerinizi ben bilirim buyurdu ya, işte ben biliyorum. Şu kuruma bak. Bakın nasıl fedakarlık yapıyor. Allah onunla tabiri caizse iftihar ediyor o kulla. Yoksa böyle kardeşimizin sorduğu gibi namazım oluyor mu olmuyor mu? Senin de namazın olmasa kimin namazı olsun? Bizimki mi olsun? Allah kardeşimizden razı olsun, Allah yardımcıları olsun, Allah eşine de şifa versin inşallah. Efendim İzmir'den Serhat Elik, Hocam gece namazını nasıl niyet ederiz? Gece namazı zaten teheccüd gece namazıdır. Niyet gönülden yapılandır. Niyetin dil ile yapılması gerekmiyor. Evet bazı alimlerimiz dille yapılması gerekir olsa iyi olur demişlerdir ama bazı alimlerimiz de eğer niyet dil ile yapılırsa bu bidat olur demişlerdir. Çünkü niyet ismi üzerinde gönüldekidir. Yani öğle namazı kılıyorsun gönlünden öğle namazına niyet ediyorsun. Dilinle bir şey söylemen gerekmiyor. Aynı şey gece namazı için de geçerlidir. Dilinle de söyleyebilirsin ama söylemesen evet gene aynıdır. Niyet et, yapmışsın çünkü niyet etmişsin. Niyet ettim gece namazı kılmaya diyorsun. Ya da bunu gönlünden zaten geçer zaten gece namazına gönlünden niyet etmiş oluyorsun. Evet. Ruslu efendimiz iki rekata bir selam veriyordu. Ve dört rekata bir de selam verilebilir. İki rekat, dört rekat, eh, özellikle alimlerimiz dört rekat uygundur demişlerdir. Dört olur, sekiz olur, on iki olur. Artık o, onun o andaki gönül haline göre niyeti de gönlünden yapar. Bütün kardeşlerimizin bunu yapmaları lazım. Gece namazına mutlaka, Almaya, kendini buna alıştırmaya çalışmaları lazım. Eğer böyle bir imkanları yoksa, işten dolayı veya başka bir şeyden dolayı, en azından yatmadan önce mutlaka evet, gece namazını kılıp biraz zikir, biraz tefekkürle peşgul olmaları lazım. Yatarken de tefekkür halinde beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip öyle uyumaları gerekir. Bu mürakabedir. Evet, kardeşlerimizin bunu da böyle yapmaları gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselam vesselam. Akşam uyumadan önce söylediğiniz son söz, son kelime neyse uyanıncaya kadar onu söylemiş olursunuz. Son sözümüz zikir olsun, tesbih olsun, tevhid olsun, yani, la ilahe illallah olsun. Son sözümüz zikir olsun. Aynı şekilde uhar ile uyuyalım. Evet. Efendim biz izleyicimiz selamun aleyküm. Aşkların en güzeline sizi çok seviyoruz efendim. Rabbim sizi bize bahşettiği için Rabbime hamdolsun, şükürler olsun. Beni Rabbime hamdolsun, şükürler olsun. Beni Rabbimle tanıştırana, beni doğru yola getirene hamdolsun efendim. Babam bize, kendisi babası için söylemiş. Babam bize eğer sohbetlere giderseniz hakkımı helal etmem dedi. Bunun günahı nedir ve ne yapmamız gerekir? Evet. Önce aşkıyı anlatayım. Her şey Allah'a aşık. İnsan güzelliğe aşıktır. El esmaül husna, bütün güzellik demek. Bütün güzel vasıflar, bütün güzellikler. Aynı şekilde el ef'arül husna da öyledir. Bütün güzel fiiller. Hepsi Allah'a ait. Allah'a aşık olmayan, Hiçbir şey yoktur. Ama insanın bir iradesi vardır. Kendisi, bütün bedeni, her bir zerresi, her bir zer bedenindeki her bir atom, her bir organ ayrı ayrı, tek tek. Her biri Rabbini biliyor, Rabbine kuldur, vazifesini biliyor, tesbihini biliyor. Bütün varlık böyledir. Her şey ona aşık. Ama insan, Allah kendisine irada verdiği için tercihini yapması gerekir. Ya doğru bakar, gönlüyle, maneviyatıyla, ruhuyla bakar, aşıklığını anlar, her aşıktan daha aşık olduğunu idrak eder. Çünkü zat-ı tecelli taşıyor. Allah ruhundan nefretmiş. Ya da başka tarafa döner, onun feryadını, kendi gönlünün, kendi kendisinin feryadını işitmez olur. İşitmemek için çaba gayret sarf eder. O aşıklığını başka tarafa verir. Başka şeyleri sever. Kendi nefsini sever. Vehmini, zannı sever. Vehmi olan, hayali olan benliğini sever. Ben demeyi sever. Evet, bir de babası onların Allah demesine, hep beraber Allah demelerine mani oluyor. Bu dehşet bir durum. Allah yolunda Allah demek için birbirimize vesile olmaya çalışmamız gerekirken, birbirimize yardımcı olmaya, olmaya çalışmamız gerekirken, bir de Allah demekten Ali koyuyorsak, Rabbimizi anlamaktan, tanımaktan, onun vahyini anlamaktan bizi arı koyuyorsa, bir de baba, oysa ki Allah ne buyuruyordu? Kendinizi ve ehlinizi, aile efradınızı, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun buyurmuştu. Ateşten korumak yerine, eğer Allah'ın zikrinden korumaya çalışıyorsa, Tam ters tarafta durmak demektir bu. Kardeşlerimize düşen babalarına dua etmeleridir. Bilmiyor. Bilse öyle yapmaz. Evet. Aynı zamanda söylemek lazım. Nazi geçenin söylemesi gerekir. Allah sizi huzura alsa dese ki zikir benim emrimdir. Biz Rabbimizi zikretmeye gidiyorduk. Sen bize mani oluyorsun. Allah sana sorsa, kullarım beni zikretmeye gidiyordu, sen mani oldun. Neden mani oldun? Beni zikretmesini seviyorum. Feskurunu eskurku beni zikret dedi. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim dedi. Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Namazı kılmadan önce, namaza durmadan önce beni zikret dedi. Kalbin mutmain olunca kalk namaz kıl dedi. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri otururken, yan üzeri yatarken beni zikret dedi. Zikre Allah'ın emriymiş. Gönül zikre alışsın diye cemaat halinde zikir, zikir yapılır. Evet bir kişinin tek başına zikretmesi ayrı cemaat halinde zikrin yapılması ayrı şeydir. Bu arada Birileri böyle zikri hafif görebilir. Onu böyle basit gösterebilir. Hatta onun yanlış olduğunu söyleyebilir. Herkes kendini biliyor. Herkes kendi gönlünü biliyor. Gönlünü. Allah deyip, Allah'ı zikredince gönlünün nasıl bir hal aldığını, La ilahe illallah deyip Allah'ı zikredince, Tevhid edince, gönlünün nasıl bir aldığını biliyor? Ona nasıl yanlış denebilir? Yani yok zikir Kur'an'dır, doğru zikir Kur'an'dır. Ama Allah, Allah demek de zikir midir? Evet. Allah'ın isimlerini zikretmek zikir midir? Evet. Allah öyle buyurdu, Allah'ı zikredin. Allah'ı zikir en büyüktür. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. En güzel isimler O'nudur. Onunla O'nu zikret. Onunla O'nu davet et. Gönlüne davet et dedi. Yani kalkıp işte tesbihi alıyorlar. Böyle bu yanlıştır, bu batıldır, bu bilmem. Kimin mirasidir demek? Edebe aykırıdır. Bir alime yakışmayan şeylerdir bunlar. Evet. Allah bir kelimeyi söylediyse o kelime Kaç tane manaya geliyorsa hepsini birden söylemiş olur. Hepsiyle beraber anlamak zorundasın onu. Yoksa birini kabul ediyorum, ötekini kabul etmiyorum. Yanlış yapıyorsun ya. İşine geleni kabul ediyorsun. Kendi fikrini, düşüncesini, düşünceni Allah'ın vahyine kabul ettirmeye çalışıyorsun. Allah'ın vahyini şahit göstererek. Yanlış. Allah'ın vahyi sana şahit olmalıdır. Sen onu kendine şahit gösteremezsin. Allah'ın vahyinin sen doğru yapıyorsun demesi gerekir. Yok ben doğru yapıyorum, doğru sadece benim yaptığımdır. Bak Allah'ın vahyi ayete şahittir. Demek evet, yanlıştır. Kendi fikrini, düşünceni Allah'a söyletmektir bu. Bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. Tefrika, evet. ayrılık bundan meydana geliyor zaten. Birbirimize ters düşmemiz buradan kaynaklanıyor. Oysa ki bütün o manaları kapsıyor. Hangisi hangisini yaparsa o doğrudur. Ama en doğru hangisidir? En doğrusu hepsini yapandır. Kur'an'ı da zikir olarak kabul edecek, onu okuyacak. Aynı şekilde Allah Allah demeyi de zikir olarak kabul edecek. Allah'ı hatırlamayı da. Her şeyi Allah'ı hatırlatır. Onu da zikir olarak kabul edecek. Evet. efendim Alm Almanya'dan muhteber selamun aleyküm İslam aleminin içinde bulunduğu durum hepimizce malumdur sorunlara baktığımız zaman hep İslam alimlerinin neden bu haldeyiz diye bir dertlerinin olmadığını görüyoruz tek dertleri birbirin, birbirlerinin birbirlerini suçlamak bilgiyi yarıştırmak kim ne kadar biliyor yarışındalar tıpkı vaktiyle Yahudi alimlerinin yaptıklarını yapıyorlar ve İslam tarihi dediğimiz dediğimiz tarih tarihte tarihe baktığımızda da Yahudi alimlerinin Hazreti İsa'ya yaptıklarını Hazreti Zekeriya'yı, Hazreti Yahya'nın şehit edilmelerine bakıyoruz. İslam alimleri denilen kişilerin de bu cürmü defalarca işletmişler. Hazreti Osman Efendimiz'den bu yani Hazreti Ali ve doğamında Birçok Allah dostu veliler aynı iftiralara ve aynı zulme maruz kalmışlar. Allah buyurur ki birbirinizle uğraşmayınız sonra gücünüzü kaybedersiniz. Tek düşmanınız var o da şeytan. Peki kendilerine alim diyen bu kişiler Allah'ın bu buyruğundan haberdar değiller mi? İslam toplumunun yaşadığı bu içler acısı durumdan kendilerinin hiç mi payı yoktur acaba? Ben bu konuda değerli efendimizin düşüncelerini merak ediyorum bizi aydınlatırsa Allah razı olsun inşallah kendilerinden. Allah kardeşimizden razı olsun. Alman'daki kardeşlerimize de selam olsun. Aslında konuşanlar ne konuştuğunu biliyor. Haberleri var. Nefislerine güçleri yetmiyor. Nefis terbiye olmayınca evet, onu tutamaz onu tutmaya güç yetiremezsin, konuşur. Konuşur, terbiye olmadığı için Rabbini isteyemiyor. Rabbini tercih edememiş. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yürüyememiş. sırat müstakimde. gücü buna yetmemiş. Dolayısıyla haset ediyor. Bu bilgiden, bilgisizlikten kaynaklanmıyor. Mesela Kabil Habil'i öldürdü buyurur Allah ayet-i kerimede. Hazreti Adem'in iki çocuğu, ikisi de peygamber çocuğu ama Allah Habil'in kurbanını kabul ettiği için Kabil onu kıskandı. Ama Habil ona ne dedi? Allah kurbanı takva sahiplerinden kabul eder. Allah'a karşı sorumluluğunu bile onu yerine getiren, Allah'ı seven, Allah'ın sevgisini isteyen, İsteyince ne yapar? Kurbanın en güzelini götürüp kurban eder. Kabil öyle yapmamıştı. Tam tersini yapmıştı. Zaten oraya götürüp koyacağız. Sonra orada bir ateş onu ateş derken yani bir tecelli gelir o yok oluyor. Allah kabul etmiş oluyor. Zaten nasıl olsa yok olur orada. Onun için en güzelini götürmeye gerek yok. En kötüsünden götürsek de olur. Rabbini bilmiyor. Serseydi öyle olmazdı. Sevseydi, sevdiğim benden, bana ikram ettiğinden, kurban etmemi istiyor, vermemi istiyor. En güzelini götürmez miydi? Bak iman etmemiş. Ama iman ettiğini zannediyor. Hatta öyle ki, Allah neden onun kurbanını kabul etti, niye benimkini kabul etmedi? Ben Allah'a daha yakın olmalıyım deyip onu öldürüyor. Seni öldüreceğim diyor. O ne dedi? andolsun olsun ki sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, böyle bir şeye kalkışırsan, ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Yani kendini koruyor ama öldürmek için bir şeyde bulunmam. Eğer sen bunu yaparsan, bu durumda benim günahım yüklenmiş, cehenneme gitmiş olursun der. Öyle söylüyor. Allah bakışı öğretiyor. Müminler arasındaki bakışı öğretiyor. Bu durumda size de düşen, kabil olmak değil, Habil olmaktır. Bunu öğretiyor bize. Aynı şekilde Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onu kuyuya atarken babamızın sevgisi bize kalsın. Sonra tövbe ederiz. Bak Allah'ı biliyor. Bak iman etmişler. Ama haset onlara bunu yaptırıyor. Mümin gerçek manada iman etmiş olanlar haset etmez. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ateş nasıl odunu yiyip bitiriyorsa yakıp Kül ediyorsa hasetle amelleri öyle yakar bitirir iyi bitirir. Birbirini eleştirenler hasetten dolayı eleştiriyor. Onu dinlemesin beni dinlesin. Neden böyle söylüyor? Allah ne der diyemiyor? Allah'ın rızasını isteyemiyor. İnsanın rızasını istiyor. İnsan ne der diyor? İnsan beni övsün, İnsanlar beni sevsin. İnsanlar bana saygı göstersin diyor. Ben Rabbimin hatında saygıya değer olayım demiyor. Rabbim beni sevsin demiyor. Rabbim benim için ne der demiyor ve diyemiyor. Böyle iman etmemiş çünkü. Rabbini bilmiyor ve tanımıyor. Aşık olmamış. Dolayısıyla iman etmemiş. Mümin öyle yapmaz. Mümin Rabbinin hesabını yapar. Rabbim ne der der. Her anda onun huzurundadır. Onu istiyor. Hatta öyle ki bir veli öyledir. Bir Allah dostu artık o kovama gelir. Bütün insanlar onun için ne derse desin dönüp bakmaz. Rabbim benim için ne der deyip bakar. Aynı zamanda bu velayetin şartıdır. Rabbinden başka tarafa dönemiyor. Maşuk'u Önemli olan maşukhunun ne dediğidir. Önemli olan insanların ne dediği değil. Eğer insanlar maşukhun dışında bir şey söylüyorsa zaten onların o söyledikleri ciddiye alınmaz. Zaten o insan değil. Kendisini yaratan Rabbinin tersini bir şey söylüyor. O insan değil. Ona dönüp bakmaz. Yazık der yani. Bunlar kendine yazık ediyor der. O ciddiye almaz. Onu büyük görmez. Eğer biri Rabbine ters düşmüş, Rabbinin söylediğinin tersine bir şey söylüyorsa o köpekten daha aşağıdır. Yani o, ha, o konuşmuş, ha köpek havlamış. Ne fark eder? Neden ciddiye alsın? O biliyor. Rabbini biliyor. Rabbini ciddiye alıyor. Dolayısıyla Rabbinin hesabını yapıyor. Ama insanın hesabını yapanlar insanları Allah'a şirk koşmuştur. İnsanların şöyle ya da böyle demesini, sevmesini ya da yermesini Allah'ın önüne koymuştur. Maşıkı Allah değil insan olmuştur. Daha doğrusu nefsi olmuştur. Nefsi övülmeyi istiyor. Sevilmeyi istiyor. Takdir edilmeyi istiyor. Saygı görmeyi istiyor. Başkası sevilince, Sevgi, saygı görünce onu kıskanıyor, ona haset ediyor. Ne yapıyor? Ona çamur atıyor. Çamur atanlar bundan dolayı, hasetinden dolayı yapıyor. Oysa ki işi var. Kulun Rabbi ile işi var. O gözünü, gönlünü Rabbinden ayıramaz. Başka tarafa dönüp bakamaz. Rabbim Allah'tır deyip ona koşuyor. Kim ne derse desin, o gönlünü, gözünü oradan ayırmaz. Bununla beraber onlara kızmaz yalnız. Ne der? Onlar seni korun ya Rabbi. Dilersen rahmet edersin, dilersen azap eder, yaptıklarının karşılığını verirsin. Ama ben herhangi bir talepte bulunmuyorum. Onların yaptıklarına karşılık. Ben sadece seni istiyorum. Sen biliyorsun. Sen eğer bunlara böyle muamele ettirdinse vardır senin bir muradın. Benden kulluğumu mu istiyorsun? Ben kulluğumu yaparım. Onları affetmemi mi istiyorsun? Onları görmezden gelmemi mi istiyorsun? Onlara selam deyip geçmemi mi istiyorsun? Selam deyip geçerim. Sen öyle seviyorsun ya, ben öyle yaparım. Affetmemi mi istiyorsun? Onlara bir de üstüne ikram etmemi mi istiyorsun? Yaparım onu. Ben seni seviyorum. Senin sevgini istiyorum. Bunun karşılığında ne olursa onu yaparım. Der mümin, müslüman. Rabbini isteyen, Rabbini bilen, Rabbini tanıyan böyledir. Ama bilmeyen, tanımayan konuşuyor. Konuşuyor, kendine zulmediyor, kendine azap ediyor. Haset aynı zamanda bir azap. Evet, herkes kendine baksın. Ayet-i Kerime'de Allah öyle buyuruyordu, kıyamet günü o gün. Herkesin peşinden koştuğu şeyi göreceği gün. Neredeyse o günü kendimden bile gizleyeceğim. Öyle dehşetli bir gün. Durum böylesine dehşetlidir. Herkes bir şeylerin peşinden koşuyor. Herkesin peşinden koştuğunu göreceği gün. Yani Allah kuruna kurun bak sen neyin peşinden koştun. Bak insanlar benim için şöyle desin diye hayatını bunun peşinde harcadın, bunun için konuştun. Bunun için öğrendin. Bunun için anlattın. Bak kulun tedeğin peşinden koşmuşsun. Dünyanın peşinden koşmuşsun. Bak sen mevki makamın peşinden koşmuşsun. Bak sen nefsinin peşinden koşmuşsun. Hani Allah'a firar etmen gerekirdi? Hani cennete koşman gerekirdi? Peşinden koştuğun her neyse senin de kıymetin, değerin, şerefin ona göredir. Eğer bu Allah değilse kaybettin peşinden koştuğu Allah olmayanlar, Allah'ın rızası olmayanlar, ebedi hayatları olmayanlar kaybetmiştir. Allah'ın rızası peşinde, ebedi hayati peşinde koşmayanlar konuşur, dedikodu yapar, gıybet yapar, iftira atar, çamur atar, tartışır, olmadığı evet. Başka türlü muamelenede vur yapar, vurun öldürün der. Allah adına hüküm verir. Allah adına hüküm verip, hiç tanımadık insanlar hakkında hüküm verir. Küfürle itham eder. Ya da başka bir gün gülahla itham eder. Oysa ki hüküm vereceksen, kendi nefsin hakkında hüküm ver. Resulullah Efendimiz hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Başkasını değil, kendini hesaba çekmen gerekir. Bir mümin olarak. Bu dinin bir kitabı, bir peygamberi var. Bir ölçüsü var, Allah ölçü koymuş. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Bahtiyar o kimsedir ki kendi günahını görmekten başkasının günahını göremez. Başkasının günahını görmeyen başkasının günahıyla da uğraşmaz. Meşgul olmaz. Kendini onun günahıyla kirletmez onu konuşarak. Ama bedbaht da o kimsedir ki başkasının günahını görmekten kendi günahını göremez. Kendisi çamura batmış. Kendisi Allah'a Allah'ın ayetlerine ters düşmüş. Gıybet ediyor. Kardeşinin etini yiyor. Allah'ın yapmadığını yapıyor. Yetmez. Bir de iftira atıyor. Altından kalkamayacağı bir günahın altına giriyor. Bununla beraber kendini görmüyor ya. Doğru yaptığını hatta ibadet yaptığını düşünüyor. Başkasına taş atmayı, çamur atmayı, küfürle itham etmeyi, gıybet etmeyi, dedikodu yapmayı, iftira atmayı ibadet sayıyor. İbadet kimin için ibadettir bu? Şeytan iblis için ibadettir. Onun ibadeti de öyledir. Farkında olmadan şeytana iblise hizmet ediyor. Kendini mümin zannediyor. Allah bizi böyle bir halden böyle bir düşünceden muhafaza eylesin inşallah. Evet. Zaten i̇şin doğrusu hep program süresinin geçmişiz. Evet. Bu ara efendim birçok kardeşimiz selam ve sevgileri vardır, hasretleri vardır. Evet. Bunu da iletmiş olalım efendim. Evet. Söylemek istedim varsa Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, zatının, sıfatının, güzelliğinin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine, üzerimizde olsun inşallah. Allah bizi Allah'ın nazarıyla nazar edip hakikati Allah'ın öğrettiği gibi görenlerden, anlayanlardan eylesin inşallah. Allah bizi, Allah'ın rızasını, Allah'a kulluğu, abdolmayı, Allah'ın muradının kendisi üzerinde gerçekleşmesini isteyen, dileyen, bunun için çabasını, gayretini sarf eden, hayatını yaşayan kullarından eylesin inşallah. Allah bizi Resulullah Efendimiz'e tabi olanlardan, rahmet olanlardan, hidayet olanlardan, kendisi için, insanlık için, hayır olanlardan eylesin inşallah. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz Sevgili izleyenlerimiz, gücümüz yetince sormaya çalıştık. İnşallah bir sonraki hafta sormaya devam edeceğiz. Soramadığımız sorularınız için de özür dileriz. Buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olun efendim.